Dünya dönüyor. Hazırlayan ve sunan Naim Dilmen. Evet özel bir dünya dönüyor yine gezi direnişi için özel bir program geçen hafta da böyle yapmıştık biliyorsunuz sevgili Ömer Madra ile birlikte bugün de böyle özel bir program yapacağız programa başlamadan evvel destekçilerimiz Nazım Can Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Evet Ömer abi direniş bir, sürüyor bir de Mustafa Arslan Tunalı var evet Mustafa Arslan Tınalı da konuğumuz da işte. böyle bir üçlü program yapacağız. Evet, geçen hafta Can'la e, yapmıştık bu üçlü olarak. Ama Can e, Ankara'da eylem kovalıyor. <gülüyor> Ondan da e, şey alabiliriz daha sonra. Bugün değil ama belki yarın da özel bir program yapıp aslında Ankara'da olup de Çünkü çok önemli. Başkent diye oraya ağırlık veriyorlar polis. Polisiye önlemler filan açısından. Burada helal. da Gazi'de var, devam ediyor. Burada da Gazi'de varmış, evet. Şimdi bugün... Aslında şey yapmamızda fayda var. Bir durup bu, genel bir değerlendirme yapalım. Aslında bu değerlendirmeyi bugün 12. gün Türkiye'de ve dünyada da görülmüş en olağanüstü tarihi dönemlerden biri. Bütün dünyada yakın temas halinde destek ve dayanışmasında eksik etmiyor. Hatta ben bir o ritmi kötü olmasa bir slogan önerecektim ama eski dünyanın sloganını yani Taksim dünyası ne gurur duyuyor <gülüyor> bir sloganı olabilirdi fakat eski o na na na, na na na na na gibi çok sıkıcı bir şey bir de, de milliyetçilik, milliyetçilik tabanı da var o sloganın abi ama onlar tribünlerden çıkan şeyler olduğu için bir daha sefer inşallah <gülüyor> <gülüyor> ama güzel bir şey ol, olurdu yani bunu öneri olarak sunmuyorum ama gerçekten böyle yani dünyanın en önde gelen, bizim de yakından takip etmeye çalıştığımız şeyler, düşünürler, yazarlar. işte Noam Chomsky'den, Saboy, Gizek'e, oradan Rancière, bütün Fransız düşünce dünyasının önemli insanlarına, oradan Pat Esmet gibi önemli şair ve müzisyenlere, tamamen büyük destek mesajları geliyor ve bütün arkadaşlarımızdan da öyle. Aslında e, keşke dün, orada olsaydık diyorlar. Yani. Dün Yeni Türk'ü abi şeyden Atina'dan bir tweet attı. Yeni Türk'ü adına kim atıyor bilmiyorum. Derya Köroğlu olabilir ya da bir başkası. Fakat Yeni Türk'ü olarak atıyorlar tweetleri. E, Papa Costanino ya da ismini tam doğru telaffuz etmiş etmemiş olabilirim ama çok popüler bir müzisyen ve yıldız. Konser sırasında, canlı konser sırasında doğrudan doğruya e, kalbinin ve duygularının e, taksimde gizli olanlarla beraber olduğunu söylüyor mesela. E, evet, evet çok her büyük tarafa çok büyük bilgi e, görüldü yani Adbastır dergisi de bize yani aboneyiz ona işte filan yani olacağı buydu vespiydi. <gülüyor> evet tamam bir de olayın şu tarafı var e, büyük bir şey oldu önemli bir şey oldu ama bunun bir de bir sürü yeni tarafı var. Yepyeni, Sayısız, yani, evet. çok güzel sürprizler var içinde. Yeni bir dil var, yeni evet. bir müziği oluşuyor ve eski kalıpların tamamen alt üst olduğunu da görmekteyiz. Yani kolektivizm var ve muazzam bir e, hızla yayıldı bu. Evet, yani burada tabii senin ağırlıklı olarak ilgilendiğin alanda yani sosyal medya bu Twitter ve şey Facebook gibi kullanılan alanlarda çok hızlı ve esaslı bir örgütlenme ve evet. haberleşme. Şimdi tabii kula. sonuçta eylem yine sokakta meydanda oluyor. Yine barikatlar kuruluyor. Yani işin o tarafını unutmamak lazım. Bunu zaten bize futbol taraftarları hatırlattı. Yani evet. oradaki tecrübeleriyle. Ama e, sosyal medyanın muazzam ...bir etkisi oldu. Çünkü herkes... ...bir medya sahibi şu anda. Ki evet. medyanın bugünkü durumunda... ...yani işte... ...olayları hiç göstermesine... ...hatta daha sonra göstermeleriyle... ...keşke ilk gecek gibi göstermeseler... ...dedirttiler. Evet, radyosu da... ...kuruldu aslında. Evet. Bir mikro bir orada... ...çevreye yayın evet, yapan evet. bir radyosu var. İnternete de... ...yakında... Şey dönüştürüyorlar. İnternet üzerinden de yayın yapacaklarmış. Belki de başlamışlardır o kadar. Yakından takip etmedim ama çok büyük bir yenilenme durumu var yani. Şimdi mesela çok hızlı şu da oldu. Benim dikkatimi çeken sosyal medyada bir sürü e, mesaj dolaşıyor. Bunların bir kısmı abartı, bir kısmı asparagas, bir kısmı yanlış bilgi. O da çoğaltılıyor. Bunun üzerine yine çok hızlı bir şekilde e, bunun kurallarının ne olması gerektiği paylaşıldı. Evet, evet. Biraz daha herhalde insanlar dikkat etmeye başladı. Medyanın ...mediyetine hiç önem vermediği bir durumda... ...tek tek insanların... ...buna önem vermeye başladığını... ...gördük. Evet, benim şahsi tarihim açısından da... ...dün Çağlar... ...Keyder burada konuğumuzdu... ...onunla bizim... ...çok eskilere dayanan bir de ...okul arkadaşlığımız da var... ...daha fazla söylersem de... ...yaş meseleleri ortaya çıkacağı için... ...burada keseyim. Fakat çağlarla... ...yayına girmeden önce... ...konuştuğumuz şeylerden biri şuydu... ...68'i... ...ben Amerika'daydım ama Paris'i kaçırdım... ...dedi. okumakta kumakta, orada... ...üstelik de bu olaylara... ...girişen bir üniversitede... ...olmasına rağmen asıl odak bir ...Paris'ti. Paris, Parime hikayesi meşhur. Bense bunu Paris'e gitmek üzere neredeyse bavullarını yapmış ve son anda korkarak vazgeçmiş biri olarak muazzam bir hayal kırıklığı. onun da bir işte roman yazarak telafi etmeye çalışmıştım. <gülüyor> Ama beklen Yaşadığım iyi olmuş. Burada ayağıma geldi ve bu sefer kaçırmadım. <gülüyor> yani çok aslında onunla konuştuk ve güldük çağlarla. Yani şeyin Chris Hedges'in çok hoş bir kitabı var. Days of Destruction, Days of Revolt diye. Amerika'daki bu gözden çıkarılmış bölgelerde yapılmış korkunç şeyler anlattı. Ama sonunda da ayaklanmanın da övgüsünü de koydu. Occupy üzerine çalıştığı bir kitabı var. Çok ünlü çizer Joe Sacco ile beraber iki sene çalıştıkları Orada Lenin'den bir alıntı var. Onu da e, tam da günümüze ne kadar uygun olduğunu düşündüm. Yani e, ben Lenin değilim ama böyle orada bayraklar açılmasına filan da birazcık itirazım var. Ortalığı e, o biraz önce Mustafa Aslan Tunalı'nın ifade ettiği o bütünleşme dayanışma duygusuna da e, zarar verebileceğini düşündüğüm fazla bayrak asılıyor. Ama e, Lenin'in bu gözlemini de aktarmak istedim. Yani devrimin zamanını ve ilerlemesini önceden kestirmek imkansızdır. Bu iyi kötü oldukça muamma kurallarla, kanunlarla belirlenir. Gizemli kanunlarla belirlenir bu diyor. Ama geldi mi de ...önüne geçinemeyecek bir şekilde ilerlenir diyor. Bende de böyle bir hissiyat var doğrusu. Buna devrim der miyiz demez miyiz bilmiyorum. Tabii ama. orada, pardon güzel bir afiş vardı... ...gezide, hala vardır herhalde. Sanki devrim göz kırptı. <gülüyor> şey, o, evet, ilk göz kırpış olabilir belki. Evet, yani devrim kavramını... Kullanmak biraz beklazdım. Küçük kazdı. bir şey oldu bu arada yani. bizim gündelik hayatlarımızda evet, artık oldu, yani girencesi gibi bir İstanbul'da yaşamıyoruz. Evet. Her şey değişti ve bu bu devrimci bir durumdur. Bu, bu konuda herhalde hiçbir kimsenin ...tereddüdü yok. Yani gaz yememiş hiçbir vatandaşın kalmadığı bir ülkede. Yani buraya gelirken bindiğim taksi de e, o açtı. Vallahi ben artık taksi şoförlerine finans soru sormuyorum. Yani çok konuşmak için ama o açtı konuyu. E ben de kap kapatmaya çalıştım ama yemeden kurtulamadım diyor. Yani taksi şoförleri de dahil olmak üzere evlenme yaşayan Herkes gaz yedi. Bir de tabii yani bu bir devrimci durum sayılabilir sanıyorum. E peki <gülüyor> yani... abi, e, hakikaten böyle tabii ki hemfikiriz. Fakat sanki e, hükümet ya da genel olarak devlet ...bunu görmüyor ve daha basit bir şey... ...daha gündelik bir şeymiş gibi görüyor... ...çünkü çocuk kandırır gibi bir takım şeyler evet. var... Onu... ...yani pazartesine kadar size izin... ...pazartesi geleceğim ve sıra ayağından geçeceğim... Ya da ellerinizle cetvelle vuracağım. Ya da tamam bağırın çağırın atın şeyinizi. Bütün içinizdeki biriken enerji. Ama sonra geçin evinizde babanızla annenizle oturun. Pilavınızı kaşıklayın ya da kaşıklamaya devam edin. Böyle bir hava var sanki. Var var kesinlikle. De yani, devletin refleksleri kolay kolay değişmiyor. Görmüyorlar ben, bence Bence görenleri vardır ama. Bence bunun bir, bir, biraz sonra bir aradan sonra. Biraz da bu sosyo -psiko... ...lojik ya da sosyo-psikopatolojik... ...boyutları üzerinde duralım... ...benim onunla da ilgili bir iki... ...bugünkü gazetelerden de... ...birkaç şey getirdim ama... O zaman e, ...demek durumun... devrimci durumla ilgili olarak... ...bir şey daha söylemek istiyorum... ...yani çok sürreelliği gerçekten... ...gerçek dışı görünen şeyler var... ...şimdi Atatürk Kültür Merkezi'nin... ...üzerindeki çeşitli bayraklar... ...afişlerden filan... ...en büyüklerinden biri... Tayyip kes sesini diye ve polisin iki, kaç gün oldu? Yani geçen pazardan bu yana 7 günden beri polisin giremediği bir evet. şeyin kalbi olan bir merkezden bahsediyoruz. 1 yani Mayıs'ta bu, 8 saat izin verilmedi. Şimdi 12 gündür böyle. Evet, böyle Eski sıfır polis yok derdin. <gülüyor> evet. Sıfır e. polis var ve En büyük afiş bu. Başbakana konuşma. Ama <gülüyor> ATV'on Hayatını... halletti. Aynı yani? şeyi söyleyecektim. Ha. Evet. Enki yoğun halletti. Halletti evet onu Canlı biliyorum. yayında e, sunucunun arkasında TÜRKİTÜR merkezi görülüyor. Kes sesini ve bir boşluk var beyaz. Ee, Haberi yok foto mu? Fotomontaj mı yaptılar? Hayır. Yani Photoshop yaptılar. Yayında, Photoshop. Photoshop, sürekli Photoshop yani canlı yayında yaptılar mı? Evet. Ee, Bu bir başarıdır. Gazetecilik <gülüyor> başarısı. <gülüyor> Gazetecilik başarısı. Yayın başarısı belki ama evet. demek istediğimiz e, herhalde şey aynı Mustafa değil mi? Yani. Evet. Herhangi bir biçimde tahammülleri yok, herhangi bir şeyi tahammülleri yok. Çünkü sonuçta oradaki afiş bir gerçeklik, şey demek istiyor, birileri astı. Yani siz onu gösterirseniz o afişin yanında durmuş olmazsınız ki, o afişin söylediğini siz ikrar etmiş, kabul etmiş olmazsınız ki. Ama hiçbir biçimde gösterilmesine tahammülleri yok. gibi evet, bir Yani bu, bu kadar sağlam görünen bir iktidarın ne kadar kırılgan olabileceğini... ...gösterdi bütün bu 12 günlük süreç... ...her şeyden önce. Sağlam mı görünüyor? Yani, Şimdi. Yani, hayır. Hayır, hayır. <gülüyor> Bir ay önce çok sağlam bir <gülüyor> e, Evet. Bir ay değil, 15 gün <gülüyor> önce de çok işte İşte Mustafa görünüyor. da öyle diyor. O kadar da sağlam... ...değilmiş demek ki diyor. Yani şeylerini bu sefer... ...biz gördük. Paniklerini, korkularını... ...neyden ürktüklerini. Yani çalışmadıkları... ...yerden soru gelince... ...iktidar mı? Kaldılar. Genel olarak. Yani hükümet, devlet. Hükümet mi? Tamam biz şarkı geçelim Ya evet e, bu arada bu direniş muhteşem şarkıların da ortaya çıkmasına sebep oldu e, Tamamen bugünlere özgü ve tamamen kendiliğinden Geçen hafta biliyorsunuz Ömer abi şeyin yayınladığı şarkıyı çalmıştık e, Duman grubunun yayınladığı şarkı Eyvallah, şa eyvallah. Evet. evet Bu sefer de sırada şeyin şarkısı var e, Kardeş Türkülerin e, tencere Tava adlı şarkısı muhteşem bir ritim ve inanılmaz sözlerle oluşturmuşlar şarkıyı. Ve Tencere Tava evet. çalıyorlar. Yani neredeyse hakikaten sokakta ve kendiliğinden çıkmış şarkı ve muhtemelen de böyledir. Kardeş Türküler ve Tencere Tava. Ben tek şey söyleyeceğim. Tencere Tava hep aynı hava. Başına buyruk, kararlardan, fermanlardan, illallah. Bir öyle bir böyle kelamlardan, yasaklardan, illallah. Başına buyruk, kararlardan, fermanlardan, illa. Yerler yaş. Aman aman kıktır valla, aman aman şişti valla, bu ne kibir, bu ne öfke, gel yavaş gel yerler yaş, gel yavaş gel yerler yaş. Ne öfke, gel yavaş gel, yerler yaş. Ee, Yeşilçam sloganları gibi abi. <gülüyor> Sanki Hüseyin Bara'dan şeyin karşısında fırlamış. Hulusi Kentmen'in filan. Gel yavaş gel, yerler yaş. Ama uyuyor da işte yani gösterilen tavra. Evet, evet. Bu dönümcü durumun bu, yeni şarkı Bu yani. durum için yapılmış şarkı. Evet. Şimdi e, de, geçen evet. gün e, konser olacak dediler. Sezen Aksu'yu çok Sonra o Ankara'daki çalışmalar sevdiği Erten. Aslında iyi oldu şu bakımdan. yani Sezen Aksu'yu çok severim. O başka. Ee, şimdi öyle bir dev konser gezinin ruhuna uygun bir şey değil aslında. Değil, yani geziye değil. uygun şarkı olması, Orada herkesin söylemesi, çalması. Orada yaratılan yeni şarkılar Tabii. Falan. Orada yeni bir durum var. Çok eski bir ritüeli alıp büyük dev konseri oraya monte etmenin hiçbir anlamı yoktu aslında. Bir de ben zaten de. itiraz edildiğinde Twitter'da çoğu insan itiraz etti. Dedi ki yani bir takım insanlar tutuklandı. Ee, Hı -hı. Ölü vardı ve şunlar bunlar yani oturup düğün dernek bayram yapacak şey yapacak bir hava da yok. Nitekim isabet olmuş tam o gece ya da sabaha karşı döndü başbakan zaten şeyden. Evet, evet. Ee, üstüne o meşhur konuşma geldi falan yani. Hoş bir şey olmaz o konserin o akşam yapılması bence. Yani şimdi Aynen. benim gördüğüm bu müzik konser meselesi gibi bir sürü insan tabii yaşı belli bir şeyin üzerinde insanlar. E yani ...bizim yaşayanız. <gülüyor> tesadüf <gülüyor> o. Ondan sonra e, işte hem olayı yorumlamayı hem de e, eski e, bildikleri şekilde yorumlamaya çalışıyorlar. Mesela işte bu direnişe bir lider lazım. Nasıl olacak gibi. Halbuki şimdi. Biraz nevi şahsına münhasır. yani Sonra bir yere eklemle ne olacağını şu anda bilmiyoruz Bilemeyiz, ama. Bilemeyiz. Kimse de bilemez zaten. Ama çok önemli. yani mesela Onun kendi e, özelliğine, e, özerk yapısına biraz saygı duymak lazım şu anda. Kesinlikle bence de öyle. Ve çok e, mesela şeyin de bu olayın kendisi yaşanırken Gezi Parkı'nda özellikle bütün yani herkes e, pek çok şeyi öğrendi. Yani barikat kurmayı da öğrendi. Gaz yemeği, gaz yiyince, gaz e, kapsülüyle karşılaşınca... ...ne yapacağını, birisi yaralandığı zaman e, nasıl hemen davranılır bunları da çok büyük bir süratle öğreniyor insan. Yoksa başka türlü olamazdı zaten ve mesela bu şeyler hayranlık verici hikayeler var. İşte büyük boy panolar mesela kullanmak barikat için çok daha elverişli görünürken onu çıkıp indirmeye e, yeltenen e, bir gence... Hayır, hayır yapma dediler ve durdurdular. Mesela böyle şeyler oluyor ya da yaralanmış birisini taşımak gerekiyor. Ambulans giremiyor yani can kurtaran giremiyor. Dolayısıyla oradan geçen bir taksiyi durdur. O anda mesela el koyma ihtimalinin belirdiği durumlar var. Ve tam böyle o iyi de görünemiyor uzaktan böyle e, fakat yapma diyor. Taksiye el koyma. Biz bir şekilde taşıyalım diye. Bunlar çok önemli çünkü. Abi zaten nazlı olacak bu yüzden iyice sinirlenmiş ve gerilmiş olmalı. Çünkü bütün o antikomünist paranoyaları, korkuları hepsi birden canlandı. Paranoya çünkü... deyince şimdi oraya da Geçen gün <gülüyor> geçen geçen gün derken dünyada evrensel gün en fazla evrensel gün bunun adını koyalım, bunun adını koyalım, bu bir komüniz, komünist komündür, bu bir sosyalist komündür falan diyordu. Sanki başkası buna itiraz etmiş e, gibi. Ne sakınca var zaten. <gülüyor> Hayır ama bu yani Havel'in yanılmıyorsam işte Çek, Çekoslovakya'daki demir yönetimin, inimini minneten yönetimin başını, yani muhalefetin başını çeken Havel'in en önemli e, öğretisi belki de en büyük gücümüz zayıflığımızdır diyor. Yani haklılıktan doğan gücün yerine hiçbir şey konamaz. En ufak bir şiddete şeye başvurmamak gerekiyor. Yoksa çünkü hemen işte vandalizm söylentileri ve devletin kat be kat yani Tartışlamayacak, kıyaslanamayacak ölçüde kuvvetli şiddet tekeline maruz kalınacağı aşikardır yani bunun bir çaresi yok ona karşılık işte mesela çarşı grubundan Samet Bey'in radyoda söylediği gibi yani Toma gibi bir araca bine yakın taş atıldığını gördüm ve hiç bir tınk sesinden başka bir şey çıkmadı ama bir esprili slogan her şeyi değiştirebiliyor diyor Doğru. bence de bütün mesele orada şimdi şu ıı, paranoya meselesine girsek önce bir uzmanlık sorusu sorayım Naim. Buyurun. Ee, yani muhasebecilik yapıyorsun biliyorum ama bu iktisat biraz da iktisadı kapsıyor. Şimdi suçlu bulunmuş bugünkü gazetelere göre. Şiddetin sponsoru şiddet varmış ki bence polis şiddeti dışında hemen hemen hiç şiddet yaşamıyor. E, o da, o da sayılır şiddet. Evet, onun sponsoru faiz lobisiymiş. Nedir bu faiz lobisi? Bu, bugünkü Star gazetesinde var. Ve birinci gazetede daha, Yeni Şafak gazetesinde de aynen böyle. Kirli pazartesi, gezi eylemlerinde asıl hedefin diyor. Uluslararası medya işbirliğiyle Türkiye'ye ekonomik operasyon oldu. Netleşmeye başlarken... Sermaye piyasası kurulu pazartesinden bu yana borsadaki manipülatif işlemleri mercek altına aldı. Yani nedir faiz lobisi? Ee, Faizli bu, veren bankalar değil midir? Bu birkaç yıldır belki 4-5 yıldır konuşulur bir şeydi e, zaten abi. Konuşulabilir ve hakikaten de böyleydi durum. Belki biraz yavaşlamış olabilir ya da bu oranlar düştü çıktı faiz oranları vesaire. Faizleri aşağı filan çektiler ya son 6 ay içinde. O e, Ondan dolayı böyle olmuştur diye düşünüyor olabilirler. Ama elbette ki sebep bu değil. Sebep deminden beri ve e, kaç zamandır bahsettiğiniz şey. Yani kendiliğinden bir itiraz yükseldi şeyden. Ama onların dediği şu abi. E, bu insanlar e, gayet ucuz yollarla kendi bankalarından kredi çekmekteydiler. Şahıslar, şirketler vesaire. Amerika, Avrupa, e, Arabistan her taraftan. E, Diyen ki kendi bankasından %1, %2 ile faiz çekiyor para çekiyor. Getiriyor burada bankalarımıza koyuyor. Bizim bankalarımızdan yüklüce bir faiz alıyor. Ve daha sonra bu faizle beraber bu parayı alıyor. Ve döviz kurları da tutulduğu için fazla değişmeden tekrar e, dolara ya da euroya çevirip tekrar memleketine götürüyor. Şimdi son 3-4 ayda bazı dengeler değiştirildi. Faiz aşağı çekildi vesaire, kurda hafif bir yukarı doğru oynama başladı. Bu nedenle dışarıda bu rantı elde eden firmalar, şahıslar hakikaten telaşlanmış, üzülmüş ve eyvah bu tatlı hayatta sona eriyor diye düşünmüş olabilirler. Fakat Ama, bunu buna bağlamak çok ha, ne, Yani Ne alakası var? Hiç. Yani böyle bir şey varsa da var. Yani Hiç. şöyle bir şey mi kastediliyor faiz lobisi denilirken? İşte bir takım e, New York Times, Le Monde gibi gazeteler, haber evet. ajansları, Reuters filan. E, faizlerle oynayalım faiz lobileriyle iş, iç içe geçiyorlar bankalarla ve Türkiye'de de Taksim Gezi Meydanı'na bir takım genç insanları gönderelim bu hükümeti değiştirelim. Bizimkiler öyle düşünüyor çünkü Lemondu ve diğerlerini kendileri gibi zannediyorlar abi. Onlar yaptıkları ya için, için mümkün Lemonta yapar Ama diye düşünüyorlar. Bizde hiçbir zaman bir sorun olmadığı için hep kökü dışarıda müdahalelerle evet. çıkın çıktığı için. Mecburen dışarı bakılıyor yani dış mihrak meselesi. Dış mihrak. İç mihraktan meselesi. şüphelenmiyorlar maalesef. Yani ben... Ama Allah için... de almış olalım. Allah için o dış mihrak da hep vardır ama. <gülüyor> Tabii. Gradiatörler zibil gibi. E, siz doğmadan bile vardı o. Ben hatırlıyorum yani. Ya Abi 60, öyle denmez mi? Bizden bahsediyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın zaman... bitimiyle beraber oluşan dünya düzeni... Beşinci ...halen kof. aktif. Beşinci kov. Hala aktif. Peki şimdi e, bu... Daha ilginç de bir yoruma rastladım bir yerde bu faiz lobisi denirken bir İngilizce danışmanlarından biri İngilizce çeviri yaparken başbakana yanlış aktarmış olmasın ya yani bir yanlış anlama yani faizle çıkar aynı kelime ya İngilizce interest kelimesi acaba bir çıkar grupları filan derken o da yanlışlıkla faiz diye çevirmiş Başbakan ve et beraberindekilerde ne faiz mi bu <gülüyor> demiş olabilirler. Dört elle sarılmış olabilirler. Mümkündür <gülüyor> Böyle bir yormadır evet, aslında. Mümkündür. Yani. <gülüyor> Ekşi sözcükte vardı. Pek inanmak istemedim e, ama. Twitter'da da çok vardı abi. Yani bu söz, sözcük yanlış e, çevrilmiş diye. Hatta birileri e, topa şuradan da girdi. Yoksa dediler Tayyip Erdoğan'ın e, konuşmaları önce İngilizce yazılıyor sonra mı Türkçe'ye çevriliyor. <gülüyor> Fakat burada bir kavram kargaşası varsa var, var. yılın dil skandali de sayılabilir. Bu, faiz dobisi yok çıkar lobisi filan neyse. Daha Peki sonra... Ömer abi sana bir soru sorayım. Ee, burada soruları anladım. ben sorarım mı diyorsun yoksa? Ee, öyle diyorum ama olsun. <gülüyor> ne olacak basın hali? Hangi bas? Hakikaten hangi bası? <gülüyor> Şimdi eninde sonunda... E, ...bir ay sonra, iki ay sonra da... ...bu gazeteleri alacağız. Bu televizyonları seyredeceğiz. Yani ne kadar seyretmeyelim diyeceksek de... ...ne kadar burun kıvıracaksak da onlara... ...bunlar var. Yani bunlar nasıl ehlileşecek? Bir ümit var mı? Çünkü ben inanmıyorum. Yani özür dilediler. Ama sonra yine bu sansür yaptılar. Ve tekrar yapacaklar. Ve e, geçen geceki yayınları da utanç vericiydi. Yani bunun... E, yani bu ancak, Yapısal bir sorun. ama nasıl çözülür? Yapısal bir sorun ve bağımsız... E, ...medya kuruluşlarıyla ancak olabilir. Yani burada övmek gibi olmasın. İşte bir ölçüde... ...dinleyici desteğiyle... ...yüzde ellisine yakın... E, ...sağlayan bir açık radyonun... ...çok büyük avantajı oluyor. Yani çok daha... Serazad düşüncesini, özgür düşüncesini, eleştirel bakışını ve forum gibi işte burada her şeyin konuşulabilmesine imkan veren ve üstelik de belki de bir de reflekslerini daha kolay çalıştırabilen bir şey. Yani biz bunu ilk bir arkadaşımızdan Gezi Parkı'ndaki duvarın yıkılıp da oraya makinelerin, ağaçların sökülmek üzere olduğunu gösteren mesaj ve fotoğraf gelir gelmez. Eski tecrübelerimizle de şey yaparak refleklerimizi soktuk. Da depremden kalan alışkanlıklarımızla filan ve uzun günler boyu ve bugüne kadar da devam eden canlı ve devamlı sürekli yayın yapıyoruz. Hocam, şimdi programın için reklam almıyordun sen? <gülüyor> Biyanet içinde aynı şey söz evet. konusu mesela evet. ve bir de galiba Halk TV'de yapmış. Ben hele bile... hele dün tarihi yazdılar evet. abi. Gerçekten RedHack'in. Red evet. Bunu da konuşacağız. Bu gün değil ama. Bir de şey var abi bu bağlamda söylemek istiyorum. Yani eskiden basın yazılı ve görsel basın tek başınaydı ve istediği gibi at koşturuyordu. Ve gerçekten onlar ne istese onu biliyorduk ya da istedikleri miktarını biliyorduk fakat bu sosyal medya patlaması Twitter, Facebook ve diğer forumlar arkasından işte açık radyo benzeri bağımsız gerçekten tam bağımsız mecralar ve bir yandan da işte Wikileaks, e, Red Hack ve diğerleri evet. yani yalanları gerçekten yat sıfından değil yani birkaç saatti bile kalmıyorum. Anında evet. ama anında evet. gerçekten bir e, bir yandan bunları görüp daha e, düşünerek taşınarak adım atmayacak bu bu bildiğimiz e, yazılı ve görsel bazı? Yok atmayacak. Çünkü o kadar Atamıyor göbekten ya. bağlı ki atamayacak. Evet. İstese de atamayacak. Onun için e, bu e, hani Entevünün'si yani ün, Habertürk'ünün de gösteriler oldu. Bu baskıya devam etmek lazım diye düşünüyorum. Bir de doğrudan e, editoryal e, kadronun istifasını istemek lazım. Kim isteyecek ama? Biz isteyeceğiz. Yani evet. etmeseler de. E, tamam. Çünkü e, bu 93'te oldu. Ben hatırlıyorum 3 Temmuz 93 günü Sivas katliamının ertesi günü Aziz Nesin isyanı diye hürriyet atmış. diğerleri de benzer manşetlere Aziz Nesine kızılıyordu. Evet evet. Müdrenlere değil. Evet. evet. Kurbanlara evet. kızıyor. Sonra halkı kızdı Aynı gün öyle bir infial oldu ki ertesi gün manşet değiştirdiler. Yani bu baskıyı devam ettirmekten başka yapacak bir şey gelmiyor aklıma. Evet, Çünkü evet. Be, ama... Özür dilemekle özür özür bir şey değil. Özürün gereği yapılmadıktan sonra. Aynen lazım, Şimdi zaten özürün gereğinin ya da yumuşatma deniyor. Birazdan da oraya sıçrarız belki. Başbakanın mesela iki ayrı kimlikle konuşmaları var. Bir yapacağız, devam edeceğiz filan. Bir de çevreci kardeşlerim e, birlikte koalisyon yapalım gibi çağrıları var. Ama En çok ağacı ben diktim gibi e, Şimdi cümleleri. onlara da geçeceğiz ama bu şey çok önemli. Yani Ankara'dan mesela dün e, aldığımız bir mesaj. Gene reklama giriyor bu ama üç kelimelik bir şey geldi dün bir e-mail. Haberi sizden alıyoruz. Ve Ankara'dan demiş. Duymak duymak istediğim tek şey bu. Yani haberi sizden alıyoruz lafı kadar. Müthiş. Beni gururlandıran ve hepimizi burada çalışanlar adına da yani bu reklamı yapabiliriz. Gözlerim doldu yani. Hı -hı. bu kadar mesaj zaten Ankara'da, bu 10 Ankara'dan gündür gözlerimiz selam. o kadar doldu ki evet evet <gülüyor> biber gazı <gözü Yani>. kaçıyor <gülüyor> biber bu arada bir araştırma yayınladı odalardan biri tam şu an aklımda değil ciddi miktarda kanserojen madde varmış herhalde bunları daha çok tabii konuşma fırsatı bulacağız ama istersen bir şey daha bir şarkı daha var bir, şarkı Peki, daha bir, daha... bir soru daha sorayım çok kısa bütün bu olanlardan sonra hala cep telefonu almamaya kararlı mısın <gülüyor> Düşünsen sen <gülüyor> şarkıya giriyor. Evet e, sırada müthiş bir şarkı var. E, bana göre adlı adınca dünyanın gelmiş geçmiş e, gerçekten dünyanın gelmiş geçmiş en iyi şarkısı. Bence bu. Arhipelagos, Pasalistercis ve Mariana birlikte söylüyor. <gülüyor> Σα λίγη ξένη η καρδιά μένει Μου μιλάς βρίσκω άγνωξτες φωνές λέξεις μυστικές Σου λέει ας τον γιορτούμερτε, İzlediğiniz için Arhipelagos. Arhipelagos böyle Pasalisterezis ve Mariana birlikte söylüyorlar. Takım Kal adalar. Ya müthiş bir şey. Kalpleri paramparça ediyor <gülüyor> abi ya. Evet, bu arada bize Yunanlı Taksim direnişini destekleyenlerden de bir mesaj aldık geçen hafta içinde. ...onu da şimdi hemen hatırlattı bana tabii... Biz, ...tabii ki desteğimiz sizinle... ...her yer Taksim... ...her yer direniş diyorlar... ...ama bunu komşu olduğumuz için değil... ...bizim de meselemiz bu olduğu için diye de... ...bir not eklemişlerdi ki... ...hadi gene bir daha oldu gözleri... Ee, ...Bandist <gülüyor> abi o aşk şarkısında şeyden söz etmez mi zaten... ...Aşk Atina'da yanan cam der mesela... Evet. Ee, ...ya da işte Ankara'da bir meydan... ...İstanbul'da şu e, tek tek sayar... Şey yok Türkiye abi yani şey marşıyla büyümedik mi biz? <gülüyor> Anamız ameliyat sınıfıdır. Yurdumuz bütün cihandır bizim. <gülüyor> evet şimdi uzmanlık ikinci sorumu da Mustafa'ya soracağım. Bu şeylerle çok ...ilgili e, sosyal medyayla... ...şimdi bugünkü taraf... ...gazetesinde ilginç bir başlık atmış... ...iki Erdoğan diyor ki... ...katılmamak mümkün değil... ...Türkiye 24 saatte iki farklı Erdoğan yaşadı... ...Tunus'ta sert mesajlar veren ilk Erdoğan... ...İstanbul'da yerini... ...havayı yumuşatan ikinci Erdoğan'a bıraktı... ...önce işte... E, ...devam her şeye... ...Topçu Kışlası'na... ...Topçu Kışlası'na zaten devam etmekte de kararlı... ...onu da ayrıca konuşuruz ama... işte onun içine de AVM yapacak kadar büyük değil falan gibi bence çok tutarsız bir şey söyledi. Sonra da işte çevreci kardeşlerim vesaire tercihimiz hala Avrupa Birliği üyeliği diyor. Şimdi iki de fotoğraf koymuşlar. Benim sorum şu öğleden sonra diyor yani dün ilk fotoğrafta bildiğimiz daha önceden bildiğimiz iktidar Erdoğan, öbürü sabaha karşıda da <gülüyor> biraz tuhaf bir <gülüyor> yurda dönerken bakan bir fotoğraf. Bu fotoğrafın altında koyanlardan biri ne yazmış olabilir? Çarşı mı diye soruyorlar. <gülüyor> evet bak gözünde korku dolu bir ifadeyle bakıyor. basılı bir şey okuyan da O çarşı mı <gülüyor> diye bir şey koymuşlar altına. Şimdi bu mizah patlaması var. Evet muazzam. Bunun üzerine konuşabiliriz biraz. Yani bir kere önce şu şizoid durumu nasıl izah ediyoruz? Bu uzmanlık alanınıza girmiyor. Hiçbirimizin girmiyor biliyorum ama gene de bir tuhaflık yok mu? Yani 12 günden beri bütün ülke ayakta. Yani sadece Taksim, sadece gezi farkı final değil. değil. Polisin giremediği ana meydan var ve turistlerin de büyük bir ilgiyle yani dünya çapında bir ilgiyle şeyde Marmara'da filan kalanlar deliler gibi film çekiyor. Tarihin içinde olmanın bilincindeler onlar tabii kendi olaylarını da yaşamışlar. Fakat bunlar yok gibi davranılıyor. İşte mesela işte gezi e, <gülüyor> mesela Topçu Kışlası. Ya yani Topluk kış, e, Topçu Kışlası ile ilgili bir araştırma yapılmış. Bilmiyorum ama önemli herhalde bir Uluslararası şirket Ex Sites diye ve 1 ile 4 Haziran tarihleri arasında yapmış. İstanbulluların %75.5'inin topçu kışlasında hayır evet. dediğini söylüyor. Evet. Ya Türkiye çapında da %64. Türkiye, evet Türkiye çapında da kaçmış %64'ten fazlasının olumsuz baktığını. Şimdi bu T24'ten aldığımız bir haber. Bir, Olacak iş değil yani böyle bir şeyin hala yokmuş gibi biz topçu kışlasını yapacağız ama güzel yapacağız diyor başbakan. Teyhan'dan nasıl top, bir anlayış? Topçu işte. kışlasını çoktan açtı geçti. Evet. Ondan da bir haber görünüyor ama yani. Ama bu çok temel bir mesele çünkü bu İstanbulluların meselesi, bu vatandaşların yaşayan hemşerilerin meselesi. ...istemiyorlarsa yapamazsın yani. Bunu anlamaktan bu kadar aciz olmasın. Belediye başkanının konuşacağı şeyleri konuşuyor ayrıca. Belediye başkanlarının ve diğerlerinin konuştuğunda uçakta indikten sonra havaalanında bir kenara attı. Elbette ki yapacağım dedi. Bu AVM'yi ve bu, bunun şeyi. Yani işte bunu yapamayacağını görecek. Yani halkın ama... ne demek istediğini başını kaldıran bir halkın özellikle genç insanların ne yapacağını göreceğini e, tahmin ediyorum yani çok e, tatsız ve şiddet dolu şeyler olabilir ama bu değiştirmez bu korku kalktı yani benim net olarak evet. gözümde gözlerimle gördüğüm şey bu ya yani Mustafa yayına girmeden önce başım daha yukarıda dolaştığımı fark ettim dedi. Bu hepimiz için geçerli. Bunun bir başka şeyi de ben de Naçizane Demokrasi'nin ben konuştuğum zaman bunu söyledim. Ya yani korku bitti. Bundan daha önemli bir şey olamaz. olamaz evet. Yani gene Chris Hedges mesela pardon bir şey daha anlatacağım. Chris Hedges çok tecrübeli bir gazeteci şeyi dolaşıyor. Bütün nerede savaş, nerede devrimci ayaklanma falan hepsini New York Times'a yazmış. Sonunda da Irak savaşına çıktığı için attılar New York Times'dan onu. Pulitzer ödüllü çok önemli bir yazar, düşünür, gazeteci. Şeyi anlatıyor. Çekoslovakya'da işte Havel'den demin bahsettik. E, bu o, yıl, muazzam ezildikten sonra hepsi bir Venceslav alanında, Pragın en büyük alanında Büyük bir topluluk işte son günlerinde artık demir perde meselesinin bitmek üzere olduğu zaman. Ama kimse bilmiyor bunu daha. Her şey demir pençeli yöneten komünist rejim var. Marta Kubişova çıkıyor şeye, kürsüye. Marta Kubişova 68'in, o Prag Baharı'nın şarkıcısı aslında ondan sonra el konmuş bütün plaklarına bütün CD yok ama işte kasetlerine filan ve kendisi de bir devlet dairesinde çöpçü gibi filan çalıştırılmış ve hiçbir bilgisi yok Çek halkının ama oraya çıkıp o günkü özgürlük şarkısını söylediği zaman yüz bin kişi filan vardı diyor belki daha fazla yüz binlerce kişi hayatlarında Tek şarkısını duymadıkları, sesini duymadıkları Marta Kubişova'nın şarkısını ezbere söylüyordu bütün o gençler diyor. Oh. Do o, o şarkıyı söyledikleri zaman doğmamış insan. İşte ve ağlıyorlardı bazıları diyor. İşte o zaman anladım bu iş bitmiştir diye yazdım diyor New York Times'a ve gittiler. Birkaç gün sonra devrildi yani. <gülüyor> 1989. Belki bu iş bitmedi de yeni başlıyor. Şimdi e, bana şöyle geliyor. Bu işin ne olacağını, tam boyutların ne olduğunu tam mahiyetini belki daha sonra anlayacağız. Yani şu anda öğrenmek evet. için erken ama ne olursa olsun işte bu korku bariyeri kalktı diyoruz. Ama en azından bundan sonra şu olabilir belki. En ufak bir e, bu tür bir şeyde, e, sulukula gibi bir örnekte mesela. Oraya on kişi değil belki bin kişi gidebilir. Evet. Çünkü daha önceden hep şöyle bir şey vardı. ya Gidiyoruz beş on kişi bir şey olmuyor. Zaten polis bizden fazla falan. Bunun Kalabalık gidildiğinde, örgütlenildiğinde başka bir sonuç verici. Yani gördük. Gezi Parkı'nda iki ay önce de bir şenlik vardı, eylem vardı ama oraya gittik ama biraz ümitsiz yani son bir kere gidelim. Aylarca dilekçe, evet. yani sabırla, büyük bir şeyle yaptılar ama etkisini, bu işler belli olmuyor. Lenin'in dediği gibi işte. Bir, birden evet. bir bambaşka. de şu tabii, Mesela tıpkı hani nasıl demokrasi sandıktan sandığa seçilme bir şey değilse, bir kere büyük bir hareket yaptık, bir şey başlattık, sokağa çıktık diye de Hemen hükümetin devrilip büyük bir şeyler olmasını beklemek belki doğru değil. Bu kurulacak zamanla yapılandırılacak, geliştirilecek, sürdürülecek bir şey. Yani sürdürülürse Aynen belki e. ileride daha büyük şeyler olacak. Tabii, tabii Çok büyük bir adım. Var. Peki başka alanlara yayılır mı geziyle istekler? Mesela tarla başına, tarla başına tabii bir işte, yeni yeni başladı yıkım daha ve ya yani tarlabaşı kurtarılabilir mi mesela? Ya ne? Ya, ya da yalnız onlar da değil. Mesela şeyi de düşünelim. Ankara'da mıydı bir metroda öpüşenlere şey dediler yani ahlaklı olun falan evet, yapmayın evet, evet. edepli olun diye bir uyarı geldi bir daha böyle bir uyarının Türkiye'nin herhangi bir kentinde yapılabileceğini düşünen var mı? Olabilir mi bu? Yani, bu iyi, ama yan, ona karşı cevap, yana, ona karşı Yanılıyor. cevap evet. çok daha büyük Artık, olacaktır yani. Doğru. Artık o o bariyer bence açıldı yani. Ben böyle görüyorum. Abi şöyle bir şey de vardı en sevdiğim tweetlerden diye ya dün gece ya bu sabah okudum. E, fotoğraf da koymuşlar. E, biz gezide gelin bakın kızlar erkekler yan yana yatıyoruz. Kızlar erkekler Hı -hı. beraber Hı -hı. uyanıyoruz. Yemek yiyoruz bilmem ne yapıyoruz. Ama burada kimse kimseye taciz yapmıyor. Tacizde bulunmuyor. Sarkmıyor, etmiyor vesaire. Niye sizin bu korkularınız bu kadar? Yani bence e, diğer grupların kafalarındaki o bir kadınla bir kızla biriyle yan yana gelirsek mutlaka bir şeyler ve kötü bir şeyler olacak paranoyasını herkese yansıtıyorlar. Ve bu e, gezide olup bitenlere de bütün memlekette pek hale böyle olmadığını gösterme evet. fırsatı verdi. Yani çok yani kızlar, büyük bir Kızlar erkekler kıyamet kopmadan yan yana. Ayrıca Taksim bir haftadır İstanbul'un en güvenli yeri. Evet. En güvenli Acaba diyorum mi? polis olmadığı için mi? <gülüyor> Şimdi mesela bunun devamı da şöyle. Demin konuştuğumuz konularla şöyle bir fotoğrafa bakar mısınız? Kayseri, Burası evet. Kayseri. Ve birisi Ali Erbaşı göndermiş bunu. Hiçbir medya bizi göstermiyor. Kendi evet, yerel evet. kanallarımız bile... Çok İhanet ben. içinde huzursuzluk diyor. Kayseri'de bizler de direniyoruz diye muazzam bir fotoğraf. Fotoğrafı ben, ben de, de gördüm. Kimi yani kim gönderdiğini unuttum ama tarihi bir fotoğraf. Dinleyicilere ee, de gösterelim. E, evet. Benim benim, benim için de şöyle bir şey oldu bu fotoğrafı gördükten sonra Ömer abi. Bu fotoğrafı gördüm ve dedim ki Kayseri'de bile mi? Eğer Kayseri bile böyleyse Artık tamam. Evet, işte, tabii. Yani, yakında bile de demek zorunda kalmayacağız. Daha evet, önce. Aynen öyle, <gülüyor> bence. bence de. Ben katılıyorum. Yani bu ıı, çok önemli değişiklikler oluyor. Çok tabi binbir türlü sakatlı ajan provokatörleri filan girecektir işin içine. Hiç şüphe yok. Girmiştir ben bile. Çoktan yani sivil polislerin işte o elit sopalı mesela ah valinin beni en çok etkileyen şeylerden biri başbakandan polis müdürüne valiye varıncaya kadar Tamamen Ziya Paşa'nın meşhur terkibi bendinde olduğu gibi sen herkesi kör alemi sersem mi sanırsın şeyinde olmaları, tavrında olmaları. Yani bu akıl almaz bir şey. Kıyametler kopuyor. Yani bütün dünya bununla evet. ilgili ve her şey Twitter'da, her şey sosyal medyada, gözler önünde herkesin ekranında hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Aa, ...o sopalılar sevinmeymişler... yelek giymeyi unutmuşlar filan gibi... ...ama bir yandan gözdağı da veriliyor abi... ...ben işte Twitter'dan... ...yakında hepinizin şeylerini... ...biliyoruz topladık... ...IP numaralarınızı... ...yakında geleceğiz sizi evlerinizden alacağız... ...nitekim İzmir'de yaptılar Mustafa sonra serbest bırakır. Serbest, serbest bırakla ayrı bence konu bence ama bunu da bir korku bir korku yaymak istiyorlar. Yani Twitter'a yazıp çizmeyin sizi içeri alırız. Evet ama korku ama artık evet onun çöktüğünü çöktü. onun çöktüğünü göremiyorlar. Açıkça yani. çöktüğü görülüyor. Yani çevreci kardeşlerim e, muhabbeti de bence artık e, geçerliğini yitirmiş evet. durumda. Mesela Başbakan'a e, kendisini yakın hisseden <gülüyor> köşe yazarlarından biri öyle bir analiz yapmış ki Sabah'ını okuyordum. Yani insan hakikaten ...ikrah ediyor, yani üzülüyorsun... ...böyle bir aklı başında... ...işte Fehmi Koru gibi bir... 40 yılın gazetecisi falan... ...bu başbakanın ben tavrını... ...yakından izleyen biriyim diyor... ...işte kararlıdır, serttir... ...geri dönmez... ...ama benim bir naçsane önerim var... ...seçimden sonra yapsın... topçuk Kişlası'nı... ...yani bu o kadar... ...geri bir anlayışın <gülüyor> ve kavramaya çalışmayan bir anlayışın ama şeyi ki İns insan ve ama toplumu umursamayan ciddi Hayır, zede kadar yani umursamayan aldatalım biraz daha işte Aynen. politik taktik yapalım Aynen. diye ve bunu yazıyor da yani Aynen. şimdi insan üzülüyor yani Fehmi Bey'i tanıyorum yani tanıyoruz bir ama çoğumuz. Ömer abi böyle olmadı mı son 10 sene Bu eskiden yani? aklımızdan geçirdiğimizde utanabileceğimiz şeylerin artık patır patır ortalıkta söylendiği ve onu ...utanılmadığı bir zamana geçtik. Ama şimdi bundan utanılır yani... ...gelin benimle orta, ortaklık yapın... ...bu sözün bir inandırıcılığı olabilir mi? Yok. Ama zaten... ...olay ne top çıkışlısı ne artık bir... E, ...şimdi yakın zamana kadar... ...küçümsenen bir şey vardı. O da şey... E, ...hayat tarzım meselesi. İşte sırp içki içmek için... ...karşı çıkıyor. Halbuki... E, ...bu çok söylendi de... E, ...en son Fazıl rast gelmiştim televizyonda. Yani ben böyle yaşamak istiyorum... dedi. ...yok bunun içinde kimsenin izin alacak değilim ben bunu yapmak istiyorum. Bunu savunmak da en doğal hakkım. Yani bu son iki ayda o kadar çok müdahale etti ki başbakan. Evet. Herkesin yani son bir yılda hatta işte kürtaja, çok çocuğa, içkiye, şuna, buna bilmem neye ilk sigara Bey başladım. Beyoğlu'ndaki dışarıdaki masalarımıza bile... Evet. Ya yani insanların bir sosyal a, hayat a, iptali yaşadık insanların hepimiz. İnsanların sigara paketini Ama alıp içindeki sigaraları kırmakla evet, başladığı şey evet, bu ne cürettir evet. ya? Yani? Ama hatırlıyorsanız 2000 yılında Tayyip Erdem belediye başkanı yine Beyoğlu'nda herhangi bir masa çıkarmak, sanayi çıkarma yasaktı. 2001 kriziyle esnaf sıkıştı ve fiili bir durum oluştu. Evet. Yani o zaman da yasak vardı. Evet. Şu anda da fiili bir durum var. Bu da herhalde böyle sürecek. Ama ben tütün yasağında hep bunu savunurdum. Yani tütün yasağında bütün Avrupa, Amerika bu iş için uzun süreler, geçiş süreleri vermişken bizde hem en sert'i çıktı hem de birdenbire çıktı. Evet. Dolayısıyla dert ya da sıkıntı tütünü ve sigara içini engellemek değildi. Bunun altında hayat tarzlarımızı değiştirmek vardı. Nitekim arkasından alkol geldi. Ve eğer e, gezi direnişi olmasa belki başka şeyler de e, vardı planda. şu bu hepsi bütün bunların devamı şeklinde. E, belki hakikaten o 1500-1600'lerdeki gibi evden işe, işten eve gidelim. E, <gülüyor> sokaklarda olmayalım, oturmayalım. E, birbirimizi görmeyelim. Mesela, bence en e, üzerinde durulması gereken şahsen bir vatandaş olarak beni en çok çileden çıkartan e, ibarelerinden bir ifadelerinden bir Başbakanın şeydi gidin evinizde için ya, ya sana mı soracağız ya. ...nerede içeceğimizi... Hayır, Nerede ne kötü bir ne yapacağımızı san, sana mı soracağız yani? ...kötü bir şeyse gerçekten... ...niçin evimizde içmemize izin veriyorsun o zaman? Yani yeni Biz sınıflama de, şöyle olabilir... ...bir iznine tabi olamayız... ...bunu anlaması lazım... Bir, ya ...demokrasilerde... Insanlar ama iki, eğer, kötüyse, bir... ...eğer kötüyse... ...niçin evlerde içilmesine izin veriyorsun ki? E orayı artık... ...oraya müdahale edemiyor... Evet. ...yani şöyle bir sınıflama yapılabilir artık... ...türban yok içki şu bu falan filan... ...iki cins insan var... Bir, Herkesi kendi bildiği gibi yaşamaya zorlayanlar... ...bir de düpedüz bildiği gibi yaşamak isteyenler. Evet. evet. Ve bu bunun devrimi oluyor. İşte farkında olmadıkları... Bunun devrimi oluyor. Yani doğru gerek e, Recep Tayyip Erdoğan... Bunun için işte şehirde üzere, de giriyor tabii. Çevrede giriyor her şey. Evet. Yani çok önemli bir ekolojik mesele var. Ya yeşil görmek isteyen parkta oturup... ...kitap okumak... E, ...gerekirse öp, sevgilisiyle öpüşmek isteyen insanlara... Korkunç bir müdahale var. Bu olamaz. Bunu yapamaz. Yani ben senin için iyisini biliyorum demek aklın alabileceği bir iş değil. Ve bu patladı bence. Bu baraj şey oldu. Yani şimdi bir de inandırıcılık problemi var. Yani çevreci kardeşler gelin konuşalım diye bir manşet olabilir mi ya? Yani sabah gazetesi bugün açıyorsunuz tırnak içinde çevreci kardeşler gelin konuşalım diyor. Ya çocuk oyununda mıyız? Nedir bu yani? Bunun hangi inandırıcı erişkin insanlara değil bunu herhangi bir çocuk yani gidelim bir çocuk parkına verelim. Ya ne diyor bu? Ama bu basının da şeyi <gülüyor> bu, var abi rolü var. Yani kendisi, asıl medya bu kendisi bir konuşma zaten. yapmış oluyor ama bu başlığı başla yani burayı başlığa çıkarmak için hakikaten biraz tuhaf kafalı olmak gerekiyor. Bence bu gazetenin suçu. Ömer abi bu bunu başlığa çıkarmak. Sürekli giriyorsun. Evet tamam yani. kaldırdım. <gülüyor> Kaldırıyorum başka bir şey. Bu arada beş dakikamız var e, Ömer abi. Peki. En azından benim saatin beş dakikası var. Yani burada bir e, mizahtan bahsediyoruz biraz önce. Evet. Bir miza patlaması. Bir de önemli şey yani sadece gözlem olarak söylüyorum. Çok farklı kesimden gelen insanlar bir arada hem birbirine tamir ederek hem de e, birlikte bir şey yaparak ...bir arada durmayı öğrendiler. Evet ve öğreniyorlar. Biz de öğreniyor, öğreniyoruz. Herkes Hep öğreniyor. beraber. Yani bize korkunç şeyler öğrettiler. Yani ben e, şahsen kendi ailem adına... ...yani bütün çocuklarımın artı... ...torunumun da için içinde olmasıyla... Türk kuşaklar bir, da birbiriyle durmayı öğrendi. Evet, bir, şu bir, hep... ...çemkirilen yeni kuşak da... ...artık rüştünü ispat etti. etti. Bir de yani ben... Kendi payıma da bunca birikimin bir kısmını da aktarabilmiş olduğumu düşünerek bir böbürlenme payı. Yani <gülüyor> şey yapıyorum e, hem ailede aile hem de radyomuzda da çok şey konuştu. Yani refleks derken tabii bütün bu dünyanın dört bir tarafında yerlilerin, Amerikan yerlilerin, Kanada yerlilerinin hareketinden başlayıp işte Occupy hareketini, indignadosu, İspanya'daki haysiyet ayaklanmalarını ...gün be gün takip etmeye çalıştık elimizden geldiği ölçüler... ...internet sayesinde büyük ölçüde tabii... ...ve bunları paylaşarak e, herhalde bir katkısı azıcık olmuştur... ...yani bu bir, bir kültürel devrim tarafı da var işin çünkü yani. Şöyle bir şey söyleyeyim abi... ...yani bunu Twitter'da falan oturup paylaşmak zaten saçma gelir... ...ama burada söylemek isterim... ...çünkü benim gibi çok insan olabileceğine eminim... ...son bir haftadır ya da 8-9 gündür... Sabahları mide bulantısı olmadan uyanmaya başladım. Ciddi söylüyorum Emer abi. E, herhangi bir rahatsızlığım olmamasına rağmen son bir yıldır acayip midem bulanarak uyanıyorum. E, i̇ştahsızlık, mide bulantısı filan doktora gidildi gelindi psikolojik filan dendi. Cumartesi sabahları 11'de de dahil miydi bu? <gülüyor> Yok cumartesleri gerçekten olmuyor. Çünkü açık radyo geliş benim için de ayrıca çok huzur verici, mutluluk verici. Ama bir haftadır mide bulantılarım kendiliğinden yok oldu. Böyle çok insan olduğunu Aynı bir şey bu da söyledi. He? İşte psikolojik danışmanlık i̇şte. yapıyor gittiği yerde öğrenciler hep şey yapıyorlar. Depresyonuz şey, almış. Sürekli depresyondalar. Neyim var çocuğum işte kardeşim filan bilmiyorum. Ama canım ya hiçbir şey yapmak istemiyor. Ne berbat filan diye. Son gelenlerde, son görüşmelerde hiçbir şeyim yok anlatmak istiyorum. Her şeyi Aa, anlatmak işte için. bu abi <gülüyor> bu bu evet. Bu. İşte böyle bir şey de devrim ruhudur yani. Demek ki kolektif hareket hiç o kadar zor bir şey değilmiş. Ya yani şeyi ama unutmuştuk. çevrede ortak ol. Başbakan. Gene gireceksiniz yani. Kendimize, <gülüyor> kendimize istemekten kimse için bir şey istemez olmuştuk. Kolektivimizin evet. kası kalmamıştı. Ee, yeniden uyandık yani başkaları için bir şeyler istemeye başladık. Ee, daha müthişli olabilir. <gülüyor> evet. Evet bitiyor herhalde. Son çok küçük bir şey Bitti soracağım. bile aslında. Evet. <gülüyor> Şeyi sormak istiyorum. Bu başbakanı karşılayan güruhtan birisinin elinde bir pankart var. Bu şeye e, muhteşem Süleyman, muhteşem yüzyılda Süleyman'ı oynayan Halit Ergenç'e hitaben evet. senin eşin bilmem Şizofrenin kimle, tepe noktası abi. kimle karıştırıyor ama diziyle hayatı Şizofrenin karıştırıyor. Şizofrenin tepe noktası. Ya bunlara yapılacak fazla bir şey yok galiba değil mi? Yok evet yani ama bütün olarak her yere yayılırsa burada bu sadece sosyal medya değil sokakta da mizah, slogan her şey bol ve her şey muazzam. Evet. Yani... O da ona kıskandı herhalde. Bütün, o, bütün yarat... yazılanlar, bütün mizah dergilerinde yazılanlar çizilenler hepsi geride kaldı. Evet, evet doğru. Bu kaldı. yaratıcılık pat, pat, patlaması yaptılar. Ben de kendime göre bir espri yapayım demiş ama olmamış ya. E şöyle Hadi. bir şey var ama abi bunu anlatmalıyım size sadece ben de yarım dakika. E, Ayten Uncuoğlu Aliye'de Kaynanay'ı oynamış olan o muhteşem oyuncu. Bizzat bana anlatmıştı e, bir festivalde karşılaşmıştık. Aliye'nin en popüler olduğu dönemde insanlar sokakta görüyor bunu. İnsanlar bunu sokakta görüyor ve gelip çimdikliyorlar. Sıkıştırıyorlar ve şey diyorlarmış buna. Utanmıyor musun Ali'ye bu kadar çektirmeye? <gülüyor> yani bu dizi, film... ...roman, gerçek hayat karışımı filan... ...galiba köklü bir sorunumuz. Öyleye benziyor. Ama hepsi değişiyor işte. <gülüyor> hayat, hayatın peki, ta kendisi var. Sanat i̇şte bu, bu rutin eylemler... ...iyi bir yabancılaştırma efekti oldu. Evet, evet hayat evet. sanatı taklidi. Peki bu saatten sonra devam ediyor musunuz? Ee, Yok. Etmiyor, burada zaten. sona burada eriyor program. Burada bir değerlendirme yaptık. Tamam o zaman Çok burada teşekkür e, burada herkesi. bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. de <gülüyor> Sağ olun var olun. Evet özel bir dünya dönüyor sunduk size. Gelecek hafta tekrar görüşeceğiz. Teknik masada Özdal Akdeniz, ben Naim Dinar ve konuklarım. Hepinize iyi tatiller diliyoruz. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dünya dönüyor. Hazırlayan ve sunan Naim Dilmen.